Merhaba. Türkiye'nin en önemli rafting merkezi Köprüçay'da 4 Haziran'dan bu yana devam eden balık ölümlerinin nedeni bulunamadı. Numuneler daha kapsamlı olan İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Nehirde yüzme ve balık tutmaya saysa halen sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında Köprüçay'da 4 Haziran'dan itibaren balık ölümleriyle ilgili Kepez'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında ırmaktan alınan su ve balık numuneleri üzerinde yapılan incelemelerde ölüm nedeni belirlenemedi. Numuneler daha kapsamlı olan İzmir Bornovo Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Köprüçay'ın doğduğu Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyünde inşa edilen baraj ve devamındaki HES projesiyle ilgili inşaat çalışmalarından kaynaklanabileceği tahmin edilen Esrarengiz balık ölümleriyle ilgili yapılan analizlerde balıklarda bakteriyel parazitler tespit edildiği ancak bunların ölüme neden olacak düzeyde olmadığı kaydedildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de havza boyunca hiçbir sanayi tesisinin bulunmadığı, sadece baraj ve 3 HES inşaatının sürdürüldüğü alanlarda çalışma başlattı. Yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında akın ettiği ırmakta rafting şirketleri de endişe içinde. Çünkü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi gibi birimler tarafından oluşturulan uzman ekipler de Köprüçoy Havzası'nda değişik noktalarda balık ölümlerine ilişkin araştırma ve bu bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Türkiye'de rafting denilince akla ilk gelen bu ırmakta yüzme yasağı da devam ediyor. Irmakta balık tutmak veya burada tutulan balıkların satışı, ve tüketimine yönelik ilgili birimler tarafından nehir havzasındaki yerleşim birimlerine uyarılar yapılıyor. Sütçülerde Toroslardan doğup Akdeniz'e dökülen 183 km uzunluğundaki köprü çay, köprülü kanyon olarak da bilinen alanlarıyla Türkiye ve dünyanın en önemli rafting merkezlerinden biri. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı köprü çayda rafting dışında Antik St. Paul yolu da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 Kömür ithalatı 1990 yılına göre 2014 yılı itibariyle 6 katına çıkmış. Türkiye'de kurulmak istenen ithal kömürlü termik santrallerin kapasitesinin planlanan yerli kömürlü termik santrallerin 6 katı olduğu vurgulanan raporda 2002 yılından beri eklenen 9 gigawattlık kömürlü termik santral kurulu gücünün 6 gigawattının ithal kömürle çalıştığı açıklandı. EPDK'nın listelerine göre Türkiye günümüzde 59 santraliyle 16 gigawatt kurulu güce sahip enerji sektörü seragası salımının en kritik sorumlusu şu anda Türkiye'de. Ve salımlardaki artışın en kritik sorumlusu da kömür ve doğalgaz olduğu dikkat çekilmiş raporda. 1990'da 207.8 milyon ton salımların 2014'te 467.6 milyon tona çıktığına dikkat çekiliyor. Bu tarihler arasında enerji sektörü 259.8 milyon ton olarak sera gazı salınlarındaki bu artışın 206.6 milyon tonunun sorumlu olduğu belirtilmiş raporda. Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazlarının 24 yılda %125 arttığı enerji sektörü kaynaklı sera gazlarının ise 1990 ile 2014 arasında %156 artış gösterdiği belirtilmiş. Raporda ayrıca artışın 167.2 milyon tonu Kömür ve doğalgazın yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksit kaynaklı deniliyor. Rapora göre Türkiye'nin toplam kömür tüketimi 1990 ve 2014 yılları arasında 54.5 milyon tondan 97 milyon tona yükselmiş. Rapordaki veriler bu 42.5 milyon ton artışın yaklaşık 41.5 milyon tonun kömürlü termik santrallerden kaynaklandığını gösteriyor. Raporun yazarı Önder Algedik, Türkiye'de ithal kömür kullanımının 2002'den beri termik santraller yüzünden arttığını görüyoruz diye açıklıyor bu raporda. Antalya'daki Bey Dağları'nın zirvesinden doğarak Alakır Vadisi'ne can veren endemik bitki türleri ve Alakır Alası balığıyla önemli tabiat varlıklarından iken üzerine 4'ü bitmiş 8 HES projesi olan Alakır Nehri'nde vadinin koruma alanı olduğu ve HES yapılamayacağına ilişkin kesinleşmiş yargı kararları olmasına rağmen, inşaatı devam eden HES'lere karşı doğa ve hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın Antalya'ya 60 km uzaklıkta Kumluca ilçesindeki Alakır vadisine ilişkin birinci derecede doğal sit alanı niteliğinde olduğu yargı kararıyla sabit olan Alakırçayı üzerinde Hes projesinin yapılmasına olanak bulunmamaktadır şeklindeki hükmüne rağmen Reis adlı şirketin Dereköy ve Hes inşaatına 1 MW'lık kapasite arttırımı için Enerji Bakanlığı'ndan aldığı ÇED gerekli değildir kararına istinaden vadiye giriş yapıp iş makinelerini yeniden çalıştırması üzerine Alakır'ın can dostları sokağa çıktı. Alakır özgür akacak sloganının etrafında Antalya'da ve birçok şehirde Alakır'ın suyu borulara hapsolmasın diye yıllarca mücadele eden Alakır Nehri Kardeşliği adlı çevre hareketi Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Alakır için adalet aradı. Basın açıklamasını okuyan İnce Bilgiç. Alakır Vadisi kaynağından sahile kadar birbiri ardına planlanmış 8 adet HES'ten 4'ünün tamamlanarak faaliyete geçmesiyle adeta can çekişiyor. Diğer HES'lerin yapılması durumunda ise vadideki tüm canlıların yaşam kaynağı olan Alakır Nehri tamamen borulara hapsedilecek ve vadenin içindeki bütün canlılarla birlikte yok olacak. Bu canlıların arasında dünyada sadece Alakır Nehri'nde yaşayan bir balık türü olan Alakır alası da var diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın diyoruz.